Açık Türkiye'de çok çeşitli katmanlarda mücadelede devam ediyor vatandaşlık hakları için özellikle 1946'dan bu yana en önemli şahibeli seçimin yaşandığı bir ülkede yaşamaktayız ve çok ciddi bir problem var gelecek belirsiz ama her yönden. ...protestocular dördüncü günde de... ...sokaklarda... ...şimdi şey oluyor değil mi? dön özetlemek gerekirse... ...Cumhuriyet tarihinin en önemli seçiminde... ...Cumhuriyet tarihinin en büyük şahibesi ortaya çıkıyor. Evet. Muhteşem. Yani En büyük ikinci belki. Seçim 46 mi? 46 şahibesi de... Hı. ...o açık... ...yani resmen... Evet. ...açık oy gizli sayım gibi bir... <gülüyor> açık oy gizli sayım. Her türlü ülkenin tersiydi... ...İsmet Paşa döneminde ama... Bu şey gibi mi? Mecliste anayasa oylamasıyla alakalı vekillerin oy kullanması gibi mi? Evet. <gülüyor> Oradan mi? geliyor yani. Evet, yani. evet. Yani çok büyük bir meşruiyet krizi e, var ve devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu reddettiği şeyleri ama şerhte var. Mühürsüz oylar geçerli kararına son dakikada yapılan bir değişikliğe seçim günü yapılan itirazları sayısız itiraz var çeşitli kesimlerden. ...ve seçimin yenilenmesi talebinde... ...reddetmiş, yani adliyeler... ...yüksek seçim kurulunun koridorları... ...sokak, binanın önü falan ...adam almıyor, insan almıyor diyelim... ...kadınlar ve erkekler... ...ve oyların... ...mühürsüz olması referandumu... ...yargı denetiminden çıkarır referandumu... ...anayasanın ihlali söz konusu diyor... ...bir üye de, bu da tarihe geçecek... ...senin de biraz önce söylediğin gibi... ...önemli bir şey... Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Selin Sayıkböke de tanımıyoruz ve tanımayacağız demiş. Her türlü, her aşamasında her türlü hile ve sahtekarlığa başvurulan referandum yok hükmündedir diyor. Milletin iradesi çalınmıştır, ilan edilen sonucu tanımıyoruz, tanımayacağız da diyor. Agit'in ön raporuna ilişkin olarak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Türkiye'de yıllardır serbest seçimler yapılıyor ama ilk kez bir seçimin meşruiyeti ulusal ve uluslararası düzeyde tartışmalı hale geldi. Bunu bu hale getiren yapıyı açıkça ortaya koymak gerekiyor demiş. Gerçekten de Halk Partisi'nin içinde de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir e, tartışma olduğu anlaşılıyor. Birisi derhal yeni seçime gitmek üzere meclisi terk edelim Hı -hı. diyen görüş, kabul görmedi diye de bir açıklama yapılmış ama e, bütün opsiyonlar da açık diye de konuşan Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü senin Sayek Böke de var. Demek evet ama söylediğini yapmalı şu anda CHP bana kalırsa daha önceden yaptığı ve daha önceden dile getirdiği Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisindeki FETÖcüler, FETÖcü milletvekilleri söylemini de bir şekilde açıklamaları gerekiyor. Bunlar birikmeye başladı, söylenip de yapılmayan şeyler olarak çeşitli iddialar da var ortada. Mesela Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz oylar geçerli kararın alınmasına yol açana itiraz yapan Adalet ve Kalkınma Partili Recep Özel'in 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Fethullah Gülen'i ziyaret eden heyetin içinde yer aldığı da ...iddia ediliyor mesela. Bu gibi şeyler de var. Evet. Yalnız seçimle ilgili inanılmaz... ...şeyler var. Yani... E, ...oy hırsızlığı iddialarının sonu gelmiyor. Usulsüzlük diz boyu... ...yani yüksek seçim kurulu yapılan... ...itirazları gerektiği gibi incelemese de... ...referandumda yapılan usulsüzlükte... ...her geçen gün daha net biçimde ortaya çıkıyor... ...diye haberler var. Kağıthanede mesela... ...mühürlü zarf ve oylar çöp poşetinde... ...çıkartılması istenen... ...bir kişi yakalanmış. Yani suçüstü yakalanmış... ...kağıt halinde... ...Batman ve içeriğinde blok oy... ...evet yürütürken... ...çöplü atılan oylar var... Blok oylar var yani böyle Ağrı'da 26 sandıkta açık oy ve blok oy kullanıldı sadece bir hayır oyu çıktı iddia edilmiş binlerce şey var ya yani. Seçim sandığının elinde kalaş girip farklı bir şekilde e e şeyleri, zarfların fotoğrafını çekip yan tarafına silah koyan insanların fotoğrafları da var sosyal medyada görüntülenen blok oy olarak basmış olan insanların da aynı şekilde fotoğrafları var. Evet. Bunlarla alakalı inceleme var mı? Yok çünkü Yok. meclis tatilinde. Bundan bahsedeyim. Evet meclisi bir günde tatile sokla o hali şey yapıp e, ayrıca da e, Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuksuz uygulamalarını protesto etmek için sokağa çıkanlar arasında Cumhuriyet Halk Partisi üyesi de var. Üye olmayanı da HDP seçmeni, hayır de referandum öncesi ev ev gezenler var. Haziran üyeleri, TKP'liler, öğrenci kolektifleri, esnaf ev kadınları, işten dönen beyaz yakalılar hepsini buluşturan Patiska'dan hayır biz kazandık pankartı Pınar Öğünç'ün izlenimleri var. İtirazlar yükseliyor. Kadınlar da önü çekiyor. Başı çekiyor. Çok ilgi çekici bir durum var yani. Gözaltılar da var. Gözaltılar var. Hatta yurttaşlara polisten sabah baskınları da var ama korkmuş gibi gözükmüyorlar protestocu edenler. Ve bu devam edecek. Yükselen bir halk hareketi ve isyan hareketi görüyoruz. Şimdi on, şu anda da Canlı yayında telefonla bir e, bağlantımız olacak. E, geçen gün şeyde e, BBC Türkçe'de e, haberini ilk defa görmüştük. Doktor Hülya Şen e, kendisi yola çıktı Ank İstanbul'dan Ankara'ya. Ve kendi görevinden de istifa ederek kendisini bu işe adadığını söylüyor. Hatta bütün problemlere karşı BBC Türkçe'deki haberde de e, yani o karınca meselini vermişti. Hacca gitmek isteyen karınca. Ben yola çıkarım ama çok uzak dendiği zaman Mekke falan. Şöyle deniyor karınca hacca gideceğim demiş. Demişler Mekke çok uzak nasıl gideceksin sen halinde bu halinde diye. O da olsun demiş yolda ölürüm ama yola çıkmış bunun gibi. Bilmiyorum Zaten... Evet yolda kendisine eşlik eden bir araçla yürümeye devam ediyor. Şimdi kendisiyle bağlanıyoruz ve nasıl gittiğini öğreneceğiz. Merhabalar günaydın doktor. Merhaba günaydın. Hülya Hanım. Günaydın takip efendim. Takip ediyorum ben de sizi. Öyle mi? Sizin de beni takip <gülüyor> ettiğiniz için çok mutlu oldum. Hakikaten beni bir tek uluslararası basın takip ediyor zannediyordum. <gülüyor> e, geliyor çekiyor basından arkadaşlar ama yayınlayacak. Pencara bulamadıktan sonra bir anlamı yok. Evet, Sesim iyi geliyor mu bilmiyorum. Gayet, yol gayet üzerinde iyi, gayet araba sesleri falan. Yok duyuyoruz. Nasıl gidiyor? Evet. Kaçın... Valla dördüncü gün evet. Kadıköy Boğa'dan başlamıştım. Bu gecede Bilecik'te konakladık. Şimdi Bilecik'ten Eskişehir'e yürüyüşe başladım. Çok yakından emniyet ve güvenlik önlemlerimin alındığını görüyorum. Çok e, güzel, iyi takip ediyorlar. Hatta bazı sorular oluyor. Bu kadar yolu nasıl yürür, e, yürümüyordur falan diye. Onlara buradan da bir mesajım var. Emniyette sanıyorum bunun raporları vardır. Nereden nereye, ne kadar yürüdüyüm. İsterler, kalabilirler resmi kaynaklarda. E, bir araç takip ediyor beni. Kendi aracım. E, kendi kızım ve iki arkadaşı. Onlar da Hukuk Meclisi öğrencileriydi. Bu İstanbul'da biliyorsunuz, bana Anayasa Sor e, yelekleriyle anayasayı anlatmışlardı. Evet ya da hayır demeden e, bir Anayasal evet. kamuoyu oluşturmaya evet. çalışmışlardı. O çocuklardan üçü, biri benim kızım bana eşlik ediyorlar. E, ya yani onlar ya önümde ya arkamda belli bir mesafede duruyorlar. Lojistik destek sağlıyorlar. Yol... Abi ben yürüyorum. Evet. <gülüyor> Kolay gelsin diyelim peki yolda karşılaştığınız insanlarla temasınız oluyor mu yani soruyorlar mı ne, dün, nasıl tepkiler oluyor. Dün, dün, dün mesela bir iki tane motorlu amca geldi durdular dediler ki biz seni duyduk sen bizim köye geleceksin aldılar beni köylerine götürdüler beraber bütün köylü toplandı çay içtik köylü kendisiyle gurur duyuyor. Buradan da dinliyorlar ise. Hangi köy hatırlıyor musunuz? Dur, bir dakika hisar var ee, içinde Köprisar. Köprisar köprü yeni hisar köprü hisar köyü yeni şehirin köprü hisar köyü kendilerine bir tarih yazmışlar ismetin önü dahil bütün e, büyük ve yoldan geçen siyasi figürleri durdurduklarını işte baykalı. E, Kılıçdaroğlu'nu yolunu kesip durdurduklarını ve mutlaka köylerine getirdiklerini söylüyorlar. O anlamda beni de köye davet ettikleri için gurur duydum. Bir de 82 anayasasına da %90 gibi bir oranla hayır diyen bir köy olmakta gurur duyuyorlar. Elbette ki bunu da kabul etmeyeceğiz diyorlar. Ve sitem ediyorlar. Yani biz 82 anayasasını da kabul etmemiştik ki. Hani 82 anayasasını savunan biz değiliz, e, halk değil. E, ne onu savunuyoruz, ne bunu biz, ne vesayet anayasası istiyoruz, ne velayet anayasası istiyoruz diyen koca bir köy. Ve pek çok isyan, yani mesela hazine arazilerinin, meralarının 49 yıllığına kiralandığını izliyorlar köylülerin. E, köylülerin elinden parça, parça parça toprakların satın alındığını anlatıyorlar. Ve Satın alınların kim olduğu belli değil. Bilmiyorlar bir emlakçı aracılığıyla köy köy arazi toplandığının farkındalar. Ee, ama terk etmeyeceğiz diyorlar teslim olmayacağız diyorlar. Ve siz yürüyorsunuz inanılmaz bir enerji toplamış oluyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz bir kişi değilsiniz artık. Geçtiğim yollardaki herkesin gönlü benle beraber biliyorum. Ve e, onları yanıma çağıramıyorum çünkü o hal koşullarındayız. Evet. Ee, Benim bir daha çok konuşuyorum. Yok rica ama, dinliyoruz. E, yani o hal koşullarında insanlar anayasada yatıldı. Bir kere oradan bir meşruiyet yok. Bir kere gizli oylama yapılmalıydı mecliste. Göstere göstere oy kullandılar böyle bir hakları yoktu. He. Onlar vekilse yaz yazadı yazılı olduğu şekliyle oy kullanmak zorundaydılar. Onlar halkın iradesini sandığa yansıtmalıydılar oradaki. Ama liderlerin iradesini yansıttıklarını ilan, alenen ilan ettiler ve açık oy kullandılar. Bir kere şey oradan iptut edilmeliydi. O hal koşullarında anayasa teklif edilmemeliydi. O hal koşullarında biz e, propaganda çalışması yürütmeye çalıştı. Hayırcılar bir sürü baskına rağmen ...sahada bir düzen ben de çalıştım. Öyle kolay değil. Yani sizi... ...hayırcısınız, PKK'lısınız... ...hayırcısınız, FETÖ'cüsünüz... ...diye... yaptılamaya çalışan bir örgüte karşı çalıştık. <gülüyor> Kimin daha vatansever olduğunu da... ...hani... ...parayla iman... ...kimdedir bilinmez var ya. Evet. Bilinmez. dünyanın peki, peki bu... ...yola çıkarken hedef olarak... E İki şey sormak Aslında istiyorum. Ben... Ne, neyi neyi e, duyurmak için esas itibariyle bir men, metniniz ya. var mı? Bir onu soracağım. Aslında bir de Aslında ikinci... ben ha, bir hedef koymak yerine koymaktan ziyade kendi hani dağa taşa vurursunuz ya. Bendeki ruh hali oydu. Evet. Çünkü o akşam insanlar ben Kadıköy'deydim. Gece 12 idi. İnsanlar isyan halindeydi ama büyük bir kalabalık toplanmıştı ama bir herhangi bir lider bir açıkçası yapmadı. Herkes Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine bakıyordu. Bu sonucu tanımaması gerektiğini söylemeliydi. Ama o gün o saatte yapmadı. Evet. Ben öyle kalacak sandım her şey. Hesabı başka bir çare bulamadım yürümekten başka. Yoksa hiç planlanmış düşünülmüş bir şey değildi. Yürüdükçe iyi oluyoruz. Peki, yani e, daha iyi hissediyorum BBC Türkçe'nin mesajımız size... var tabi yani YSK'ya bugün insanlar haberlerde izledim kahvaltıda hı hı. istifa diyorlar tabii ki istifa yani şimdi yol boyunca şey değişiyor söylem değişiyor <gülüyor> YSK düzgün karar verdi şimdi YSK istifa tabi yani hukuk devletindeysek sabah öğlen akşam karar değiştiren ve anayasa gibi bir kanundan bahsetmiyoruz anayasa gibi bir konuda Tutarsız kararlar açıklayan aynı seçim döneminde bir kuruluşun e, kararına saygı duymasını insanların beklemek yani bu millete hakaret gibi aklına sağduyusuna hakaret gibi bir şey. Ve Baro'nun yaptığı açıklama e, suç duyurusunda bulunacaklarına dair YSK'ya. Bir de şunu söylemek istiyorum. Kendini ne atlederse atlesin insanlar. Topluma rağmen hukuk yapamazsınız. Okulu toplum yapar. Nere, ne kadar yazarsanız yazın önemli değil. Toplum kabul etmiyor, o geçersizdir. Toplum bunu kabul etmeyecek. Edemez çünkü. Evet. Buyurun ikinci ee, bir soru soracak. Bir de şey soracak mı? Görevinizden istifa ettiğinize dair bir Kesin, şey vardı. Evet. Ee, bu ne ne anlama geliyor? Evet. Ya devlet memuru 25 yıllık memur var. Devlet memuru olmanın bazı sorumlulukları var. Siz devleti temsil edersiniz. Ben her zaman şerefle bu devleti temsil ettim. Araştırılırsa çok iyi bir sicilim olduğunu göreceksiniz. Evet. Ee, ama artık bu devlet beni temsil etmiyor. Dolayısıyla yolları ayırmak gerekiyordu. Evet. E o sabah itibariyle başka bir çözüm de bulamadım. Oysa mesela emeklilik yazabilirmişim onun bile farkında değilim Çünkü 20 yılı doldurdum için emekliliği hak etmişim. Onu bile düşünmeden yaptım diyorsunuz. Sonra uyardılar beni. Bilemiyorum. Herhalde. Müdürlük, müdürlük kabul etmiyor diye telefonlar aldım müstefi saymayı düşünüyor olabilirler. Neyse bu canlı yanında söylenecek şeyler değil. <gülüyor> Yok aslında e, bu da önemli bir hukuki mesele. Kabul etmeme yetkileri olduğunu zannetmiyorum. O da illegal gelenebilir. Dü dü düşünmek isteniyorum evet, zaten. Yani evet. bir anlamı kalmıyor ki hiçbir şey. E, Hiç. e, Hülya Şen e, çok teşekkür ederiz. E, bağlantıda kalmaya da çalışırız. E, yürüyüşünüz ne edelim. zaman? Pazar günü mü? E, Pazar günü? Ya evet o da o da çok enteresan. Ee, ben ya, ya, radyomuz aracılığıyla da bir çare yapmak istiyorum kamuoyuna. Biz pazar günü Ankara'ya varacağımızı anladık. Sonra pazarttığında 23 insandan olduğunu anladık. Evet. Sonra 23 insanda Atay'ı ziyaret etmeden Ankara'ya girmenin imkansız olduğunu biliyorum. Sonra diyorum ki ben nasıl giderim Atay'ın duruna ne derim o yüzden diyorum ki kamuoyuna beni orada yalnız bıraksayım ona bir açıklama borcumuz var ve bunu milyonlar yapabiliriz ancak evet. insanların Ankara'ya gelmelerini istiyoruz bayramlarına cumhuriyetlerine varlıklarına geleceklerine sahip çıkmalarını istiyorum. benimle beraber yürüyememiş olabilirler ama Ankara'ya gelebilirler. Orası başkent. Ve şunun bilinmesini istiyorum. Bu devlet işgal altında. Bu bir işgal. Emperyal tarihine eğer takip ettiyseniz önce ordularla girer. Sonra oraya bir tabur bir şey bırakır gider. Aman toplumun tepkisi bitmez. Bir süre sonra 4 ya da 5 yıl içinde onlara saldırırlar ve her zaman toplum kazanır. Onlar evet. bunu fark ettikten sonra vali atarlar sadece. Sonra valiler de yabancıdır. Sırı toplumun içinde o da yetmez. Şimdi efendim danışman koyuyorlar. Adı senin benim gibi Ahmet Ayşe. Ayıramıyorsunuz. Saldırıyı görmüyorsunuz. Çünkü tankla tekne, gemiyle gelmiyor. O kadar ucuz ki o kadar basit ki İktidarı ele geçir. Hanım, Bu hareketi e... de ele geçir. ve de yoluna devam et. Artık bunun böyle okunması lazım. Çok teşekkür ederiz. Bize <gülüyor> yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Umarım canınızı sıkmamışım da. Ne demiştiniz? Hadi açık radyo. Ha, o yüzden biraz açık açık konuştuk galiba ama ben hiçbir yanlış anlamış olabilirim. Estağfurullah. Kendinize iyi bakın diyorum. Çok teşekkürler. Siz Görüşmek, de üzere. Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Doktor Julia Şen'le konuştuk. İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor ve tesadüfen de 23 Nisan'da pazar günü Ankara'da olacak. Anıtkabir'i ziyaret edecek. insanların da e, gelmesi iyi olur dedi. Zaten herhalde 23 Nisan'da Anıtkabir'i ziyaret edeceklerdir. İnsanlar da yıllardan beri yapıldığı gibi tek başına ve kızının da içinde bulunduğu bir araç eşliğinde yürüyüşüne devam ediyor. İstifa etmiş bir devlet memuru 25 yıllık bir hizmeti olduğunu da söyledi. Evet. Kendisiyle bir e, Vatandaşlık hakları yürüyüşü üzerine konuşma yaptık. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete.